Oh chi akainat Bugün 18 Nisan Salı. Yıl 2023, ay 4, gün 108, Kasım 162. 1444 Hicri Ramazan 27, 1439 Rumi Nisan 5. İstanbul için iftar vakti 19.53. Türkiye'de ilk kağıt fabrikasının ilk ilk kağıt fabrikasında ilk kağıdın yapımı 1938. Karacaoğlanı anma günü Günün sözü, güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Molière. Büyük saatli marif takvimi Açık Radyo Burası 95.0 Açık .tr ve Açık Gazete programı başladı. Aptanın ikincisi ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet açılışta. Jefferson Airplane grubundan 1969'daki meşhur Woodstock Festivali'nde çaldıkları bir parçayla başladık, yaptık onu. Alexander Lee Skip Spence'in doğum günü münasebetiyle çalıyoruz. Ona bir günaydın demek için grubun kurucu elemanlarından Kanadalı, yarı Kanadalı, yarı Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı. Aynı zamanda Movie Great diye de önemli bir başka grubun da kuruluşunda bulunmuş bitarist önemli bir şey bir müzisyen onun önemli şarkılarından birini işte Woodstock'ta söylediklerini çaldık size kendisi oldukça genç sayılacak bir yaşta 1946'da hayata veda etmişti 53 yaşında 99'da sanırım ölüyor şey 99'da <gülüyor> 46 doğumu 46 doğumlu evet 18 Nisan 46 doğumlu 99'da hayata veda etmişti. Evet şarkının sözlerinde de bakalım neler oluyor sokaklarda bir devrim devrim yapmak lazım. Bak sokaklarda dans ediyorum diyor. Yani bütün tanıdığım insanlar sokakta gördüm onlar da devrim istiyor. Bir kuşak bir nesil yaşlandı bir nesilde satıldı. Bu bizim nesil kuşak tutunacak yeri de yok kaderini kendisi belirleyecek diye. Şimdi senin ve benim sıram devrim yapmalıyız diyor. Denize yürüyeceğiz diye giden hoş bir şarkı Woodstock'u müthiş canlandırmıştı. Bak, ikinci Woodstock'ta da çalmıştı Jefferson Epleyngür bu yıllar sonra ama birincisi kadar önemli değildi. Evet, karşılık bulmadı. O da kalabalık olmasına rağmen. Evet, şimdi bakalım neler oluyor haberlerde. Kısaca bakalım. Her tarafta ölüm kol geziyor maalesef. Yani çok sayıda, başta Sudan olmak üzere çok sayıda yerden şiddet, ölüm, yaralama, vurma, kırma haberleri geliyor. Sudan'daki şeylerin sayısı yani Sudan'daki çatışmalarda Avrupa büyük Büyükelçisi'nin kendi konutunda saldırıya uğradığı gibi çok ileri durumda haberler var gece geç saatte gelen BBC haberi yani Avrupa Birliği Büyükelçisi konutunda saldırıya uğramış resmen adını vermemişler ama İrlandalı diplomat Eyden O'Hara olduğu biliniyor Durumun iyi olduğu söylenmiş. Ama son durum felaket. Birleşmiş Milletler Sudan temsilcisi Volker Pert, Pertes ya da pazartesi günü yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklamada 185 çıktığını ölenlerin yaralanan sivil ve savaşçı sayısının ise 1800'e yükseldiğini söylemiş ki muazzam bir durum. yani Hava saldırıları oluyor. Top atışları, ağır makine, tüfek saldırıları vesaire takip etmeye çalışıyoruz. Yürek kanatıcı bir durum var ama yalnız Sudan'la değil. Mesela Rusya'da bir hüze e, saldırısı Slobyan, Rusların yani Rus ordusunun hüze saldırısı Slovyansk şehrinde 11 kişiyi öldürdü. Sudan'da da aslında 2 yaşındaki bir bebeğin de öldürüldüğünü hemen evet. Türkiye vatandaşı Kubilay Dadük İki yaşındaki kızı elini ölmüş çıkan çatışmalarda meraket bir durum var ortada. Evlerine roket isabet etmiş. Evet. Ve sokağa çıkılmasının falan imkansız olduğu bir durumdan bahsediliyor sordan da devam ediyor. Rusya'da da savaşlar özellikle Sloviansk şehrinde mesela büyük bir roket atışı yapılmış. Cuma günüydü bunu atlamıştık ama ve Bahmut şehriyle ilgili çatışmalar ele geçirmek için <gülüyor> Rusların ele geçirmesi için çatışmaların hat safhada şimdiye kadar görülmemiş yoğunluğa ulaştığı haberi de vardı Ukrayna'dan ayrıca işte dün şeyin haberini de vermiştik ki Hindistan'dan politikacının eski politikacının Aynı zamanda çeteci oldukları belirtiliyor. Ha, şeye taşınırken e, hastaneye götürülürken hapishaneden bakım yapmak için muayene için gazeteci kılığına giren katillerin ikisinde canlı yayında öldürdüklerini de söylemiştik. Çok tuhaf şeyler oluyor. Canlı yayın ölü yayına dönüşüyor bir anda. Bir başka haberde. Doğum gününde 16 yaş doğum günü partisinde de Amerika Birleşik Devletleri'nde Dadeville, Alabama'da e, 4 kişinin öldürüldüğü 28 kişinin yer alandığı bir doğum günü partisi Ölüm partisine dönüşmüştü onları da söylemiştik devam ediyor her şey Başka yerlerde de var Louisville'de Kentucky'de önceki geçen haftadan yani, geçen pazartesi günü olanın devamı da geldi Louisville'de iki kişi daha öldürüldü Louisville Parkı'nda bir sürü kalabalık ateş edildi Hawaii'de West Oahu denen bölgede de iki kişinin öldürüldüğü belirtiliyor bu da hafta sonundan bir haber Kansas'da, Kansas City'de Missouri'de bir siyah genç adam Yanlışlıkla kardeşlerini almaya Giderken yanlış eve e, Evin kapısını çalmış Ama siyah olduğu için Ev sahibi tarafından Vurulmuş hem başından hem de e, Göğsünden ona rağmen de e, Durumunun stabil Olduğu belirtiliyor Nashville'de de 7, 7 aylık hamile bir kadın Hastaneye koşturulmuş Çünkü Sezaryen olmuş Bir Alışveriş merkezindeki birisi onun e, hırsızlık yapmakla şüphelenerek vurmuş mesela. Alışveriş merkezinin çalışanını vurmuş. Ve ateşler bulmalardan bahsederken Ulusal Top Tüfek Derneği International Rifle Association'ın toplantısında 3 günlük yıllık toplantıda Donald Trump konuşma yapmış. iki dakika ayakta alkışlanmış ve kendisini en çok silah yanlısı başkan olacağını Amerikan tarihinde ilan etmiş. Muazzam alkış almış. Dünyada böyle yani. Evet. Ondan sonra şuradan bahsettik ki Hindistan'da da benzer yani benzer değil ama yani Sıcamlı çok sayıda ya. öldü evet bir olay olmuştu. Aslında zevel verdiniz iki, iki kişi vurularak öldürülmüştü. Fakat aynı gün bir de aşırı sıcaklıklarda, aşırı sıcaklıkların altında bir ödül töreni gerçekleştirmişler. Çok tuhaf bir haber bu artık gerçekte yer alan. 12 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Yüz binlerce kişi ödül töreninde dışarıda saatlerce beklemişler. Evet. Yani bu hakikaten akıl durdurucu nitelikte haberler devam ediyor. Bir başka haberde mesela Moral Monday diye bir şey yapılıyor Nashville'de. Bütün bu ölümlerin de olduğu yerlerde, cinayetlerin olduğu yerlerde şeylere öğretmenlere silah dağıtımı izni verilecek kanun çıkmak üzere ama bir şey var. Bishop yani rahip William Barber 2 de böyle bir şeyde mitingler düzenliyor buna karşı Biz bundan, bundan daha manyakça bir şey olamayz. çocuklarımızın. Öldürülmesine çare olarak daha fazla öğretmenlere silah vermek kadar manyakça bir şey olamaz demişler Poor People's Campaign diye bir şey var Onun baş, başkan, iki, iki başkandan birisi bir rahip yürütüyor. Ama o da öte yandan bir de en az 70 ölümünde Pazar ve pazartesi günleri Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalardan bahsetmeliyiz DAEŞ yani IŞİD değil mi? DAEŞ IŞİD deniyor aynı zamanda. Bırakşam İslam'da DAEŞ da deniyor. deniyor. Ee, orada en az 70 ölüm olduğu haberi var. DAEŞ sivillere ve Suriye askerlerine, Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'e, Türk Silahlı Kuvvetleri de DSG'ye, Demokratik Suriye güçlerine saldırmışlar. Sonuçta Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'de DAEŞ'in 36 mantar toplayıcısı, 5 çoban ve 17 Suriye askerini öldürdüğünü bildirmiş. Böyle bir dünya genel gidişatı var. Nasıl bu işin içinden çıkılacağı konuşuluyor. Bir Sudan'da da herhangi bir e, henüz çözüm görünmemiş. Öte yandan da dünyada Ayşe görünmemiş sıcaklıklar ölçülüyor. Scott Duncan meteorolog... Yeni bir rekorun 45 derece Tayland'da. Asya'da inanılmaz rekorlar kırıldığını söylüyor. Bu, bu durumları yakından takip eden birisi. 12 ülkeden fazlası Asya'da. Büyük bir sıcak dalgasının eşiğinde işte Türkmenistan'da 42 dereceyi aşmış vaziyette. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynı zamanda görülüyor. Mesela Connecticut'ta 96 Fahrenheit yani işte 35 hani, e, Celsius'a yakın Santigrad'a yakın dereceler görülüyor böyle bir durum var ve yepyeni bir ha, rapor da çıkmış e, hava kirlenmesi üzerinde insanların hayatında her aşamasında daha doğmadan başlayarak rahimde başlayarak Yaşlılık günlerine kadar her noktasında hava kirlenmesinin çok ciddi zararlarını ölçmüşler. Bu Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği çok geniş kapsamlı bir araştırma. Bunun da ayrıntılarına gireriz. Türkiye'de de. Türk Toraks Derneği'nin de benzeri bir kitabı da yayınlanmıştı. Yakın zaman önce e-book olarak hava kirliliği, iklim krizi ve sağlık etkileri üzerinde. Onunla da ilgili bir yerde e, önümüzdeki günlerde konuşmayı umuyoruz. Ve dünyanın en büyük bankalarında 7 yılda fosile 5,5 trilyon dolar aktardığı haberini de dün vermiştik ama üzerinde durmalıyız. Yeniden de mücadele kitapları birbiri peşinden çıkıyor. Özellikle yazar ve aktivist Rebecca Solnit'in çok önemli sayılan bir kitabı var. Not Too Late diye yayınlandı. Onun Telma Young, Lutuna Tabua birlikte editörlüğünü yaptıkları son derece etkili görünen bir kitap var. Ondan da bahsedeceğiz. Ve bu arada hayvanlar aleminden de deprem araların da psikolojisini etkilemiş bal yapı olmuşlar. Çok onların da zaten duyarlı zeki varlıklar olduklarını e, biliyorduk. Ve son olarak Türkiye'den bir de e, milyonlarca kürde terörist muamelesi yapılıyor diye bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda. Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Türk'lere terörist muamelesi yapıyor demiş bir video paylaşmış Selahattin Demirtaş'ta dikene yerdi yazıda yolladığı yazıda Edirne F tipi cezaevinde 6 yılı aşkın 6.5 gündür tutuklu eski HDP eş genel başkanı Demirtaş Hayallerimizi dar çıkar hesaplarına kurban edecek değiliz esas olan yoldaşlıktır. Yeni bir yaşam hayali elimizden alınmak istendi diye yazmış. Evet, şimdi bir şeye dönelim. Tarihte bugüne sonra ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. 1930 yılında bugün BBC radyo dinleyicileri 20 45 ajansında çok özel bir haber eşitiyorlar. İyi akşamlar. Güzel bir cuma. Bugün hiç haber yok. Diyor Dünya basın tarihinde ilk kez böyle bir gün yaşanmış e, zaten bir daha da yaşanmadı deniyor bu hiç haberin olmadığı gün radyo dinleyicileri 15 dakikalık akşam haberleri boyunca Londra'daki Queen's Hall'da icra edilen Wagner'ın Parsifal operasını dinlemişler. Evet 93 yıl sonra bugünlerde bizde böyle bir şey yapabilir miyiz dersin? <gülüyor> hiç sanmıyorum. O, o gün de bence bir hata olmuştur 1930'da yani nasıl Yükselmekte olduğu bir dönemde Haber vardır herhalde Merhaba herkes Açık Radyo burası Bugün hiç haber yok <gülüyor> Çık gazetesinde diye Size Müzik listesi <gülüyor> dinleteceğiz yani. Evet Wagner'den Parsifal olur mu Olmaz mı artık ona ayrıca Karar veririz biz daha hareketli Bir şey de yapabiliriz daha savaş Yani Parsifal biraz böyle Savaşa yönelik bir şey Evet Hitler'in de en sevdiği şarkılar arasındaymış. <gülüyor> Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Haber bulamamışlar ama BBC evet. bunu vermiş. Evet 1938'de André Breton ve Lev Trotsky Özgür ve devrimci bir sanata doğru manifestosunu bugün açıklamışlar 1938'de. 1917 Sovyet devriminin en önemli liderlerinden birisi Troçki Meksika'da sürgün hayatı yaşıyor. Stalin onu sürgüne gönderiyor. Önce Büyük Ada'da Türkiye gelmişti. Sonradan da oradan Meksika'ya geçmişti biliyorsunuz. Sürrealizmin en büyük ismi sayılan Fransız yazar şair André Breton tarafından ziyaret ediliyor Meksika'da. Piker alışverişinde bulunuyor bu ikili ve manifestoyu yazıyorlar. Özgür ve devrimci bir sanata doğru önemli bir manifesto. Ama André Breton'la Meksikalı devrimci ressam Diego Rivera imzalıyorlar. Trotsky'nin imzasının bulunmamasının sebebi muhtemelen Stalin'in hedefi durumunda olması. Hem faşizmin hem de Stalin'in özgür sanatı olan düşmanlığını devrimci bir tutumla eleştiriyor manifestoda. Şu cümleler var. Hitler rejimi Almanya'da özgürlüğe en hafif biçimiyle bile sempati gösteren sanatçıları düzenin uşakları haline dönüştürmüştür. Eğer haberlere inanılacak olursa Sovyetler Birliği'nde de durum aynıdır. Devrimden sonra yöneticilere karşı oluşan tepkisel hareket giderek yükselmektedir. Söylemeye gerek yok ki biz kendimizi son dönemin moda ifadesiyle ne faşizm ne de komünizm taraftarı değiliz diye tanımlamıyoruz. Bu slogan daha çok tutucu korkak ve güzellik düşmanı geçmişin sözde tırnak içinde demokratik düzenine aittir. Gerçek sanat hazır modellerin çeşitli versiyonlarıyla ilgili değildir. Gerçek sanat insana ve insanlığa ilişkin öznel ve içsel ihtiyaçların ifade edilmesi konusunda ısrar eder. Gerçek sanatın devrimci olmaması mümkün değildir. Gerçek sanatın Toplumcul, toplumun bütüncül ve radikal bir biçimde yeniden inşasına ilişkin ilham vermemesi mümkün değildi. Bununla beraber eğer biz şu anda Sovyetler Birliği'nin kontrolündeki bürokrasiyle dayanışmayı reddediyorsak bu reddediş bizim gözümüzde bürokrasinin kesinlikle komünizmi temsil etmediği düşüncesine dayanmaktadır. Hatta aksine bürokrasinin komünizmin en kaygan ve tehlikeli düşmanı olduğu gerçeğidir diye bitiyor. Yani daha doğrusu bir bölüm böyle. Evet. 2007 yılında bugün ise Malatya'da zirve zirve Kitabevi katliamı gerçekleşiyor. Katliamda biri Alman, ikisi Türk olmak üzere üç Hristiyan boğazları kesilerek öldürülmüştü. Katliamı gerçekleştiren Emre Günaydın ve 4 işbirlikçisi tutuklanmıştı. Ranting cinayetinin ardından 14 Nisan'da başlayan Cumhuriyet mitinglerinde hepimiz Türküz Atatürkçüyüz sloganı etrafında azınlıklar e, hedef, hedef gösteriliyordu ve tam da o günlerde katliam gerçekleşti. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi. Görülmekte olan dava kapsamında 3 kişinin boğazlarının kesilerek öldürülmesiyle ilgili olarak emekli general Hurşit Tolon'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 18 Ocak 2013'te yani 6 yıl kadar sonra Cuma günü tutuklama kararı vermiş. velik Küçük ile ilişkili o da jandarma general. velik Küçük ile ilişkili kişilerin yayın evine sızarak bilgi topladığı ortaya çıkıyor bu davalarda. Zirve yayın evi katliamı Mart 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamına alınmış 9 yıl 5 ay 10 gün süren yargılamaların sonunda 28 Eylül 2016 günü verilen kararda ikinci ek iddianameyi hazırlayan savcıların meslekten ihraç edildiğini, yargılama yapan hakimlerin meslekten ihraç edildiğini, FETÖ kapsamında tutuklandıklarını, gizli tanık İlker Çınar'ın eski pastör suç uydurduğunu, Yalancı şahitlik yaptığı mahkemeye sunduğu belgelerin sahte olduğunun ortaya çıktığını dile getiriyor. Mahkeme heyeti davaya sonradan dahil edilen 8 asker 2 sivil hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı veriyor. Böylece 5 kişi hakkında da 3 herkes ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş. Böylece katliamın arkasındaki güçler bir kez daha gizli kazanmış oluyor. Genellikle görüldüğü gibi evet. evet yanların arkasındaki güçlerin <gülüyor> gizli kalması adeta bir gelenek teşkil ediyor. Kötü bir gelenek Türkiye'de bu konuda çok sayıda araştırma yapan araştırmacı gazetecilerin de yazdıkları var. Zaman zaman onlara da değmeye çalışıyoruz. Gökçer Tahincioğlu bunlardan birisi sürekli olarak bu, bu tip örtülü üstü örtülü kalmış olan davaların durumunu nokta nokta özetleyerek tarihe not düşüyor. O da evet, o, madde madde genelde. Madde madde yaparak evet. Evet 2007'de de böyleydi. Şimdi bir e, duyuru da bulunalım. Ondan sonra da haberlerimize geçelim. Evet deprem panellerinin üçüncüsü gerçekleşecek 19 Nisan'da 6 Şubat'tan dirençli çıkmak başlıklı bir panel bu bilim akademisi deprem panelleri serisinin üçüncüsü 6 Şubat'tan dirençli çıkmak konulu panel ile devam edecekmiş bilim akademisi deprem koordinasyon komitesi üyesi Profesör Doktor Naci Görür'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek bu panel Bilim Akademisi üyesi ve jeolog Profesör Doktor Yücel Yılmaz, Oddi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Doçent Doktor Meltem Şenol Balaban ve İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü ve İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Fatih Sütçü konuşmacı olarak yer alacaklar. Yani 3 konuşmacı var. Profesör Naci Görür de moderatör. Yer bilimleri, altyapı, yapı stoğu ve çevre konuları üzerinde uzmanların konuşmalar yapacağı etkinlik 19 Nisan günü ee, yani yarın, yarın. Saat, evet, saat 18'de olacakmış. Ücretsiz ve herkesin katılımına deniyor. Ee, yapı kredi loca Beyoğlu'nda gerçekleşecek bu etkinlik. Öncesinde de bir form doldurulması gerekiyormuş gerekli yani. Oldukça evet. önemli çünkü Türkiye'nin bir türlü tam hesabını tutamadığı bu depremden dirençli çıkmak meselesinin son derece zorlayıcı sonuçları da olduğunu söyleyelim. Bir türlü ve özellikle de mesela İstanbul'da artık kaçınılmaz olduğu kesinlikle bilinen. Ve belki de tarihin en büyük depremlerinden biri olması beklenen bir yerde hala yeterince üzerinde tedbirler üzerinde anlaşmaya varıldığı, konuşulduğu ve bir yol çizildiği söylenemez. Hatta tam tersine dün de çeşitli programlarımızda da belirtildiği gibi bu Bilindiği halde İstanbul'da yeni sayısız miktarda yeni her yere yeni binalarında yapılmasından sonra daha da ciddi bir sorun teşkil ettiğini biliyoruz. O yüzden ne kadar bu panellerin dirençli çıkmak gibi bir konuda yapılmasının o kadar önemli olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz diyelim. Ve bir kez daha hatırlatalım yapı kredide ol İstanbul'da Loja'da. Bilim Akademisi'nin deprem panelleri serisinin üçüncüsü yapılıyor. 6, 6 Şubat'tan dirençli çıkmak diye ondan da bahsedeceğim, Yani daha sonra olduktan sonra da daha bahsedecektir arkadaşlarımız da programcılarımız da tabii. Şimdi bir ara verelim, sonra devam edelim. Açık kase. Jefferson Airplane'den Eskimo Blue Day adlı parçayı dinlemekteyiz. Açık Radyo'nun ikinci blokunda Açık Gazetesi'nin onun saat 8.35 iken çaldık biraz da söyleyen Solist Grace Slecht'i Jefferson Airplane San Francisco'da Kaliforniya'da kurulmuş bir rock grubu ve karşı kültür dönemi Counter Culture deniyor o psychedelic rockta da öncü bir grup ayrıca da ilk yani Wikipedia'dan bakıldığı zaman San Francisco'daki gruplar arasında uluslararası ana akımın başarı yakalamayı yakalamayı başaran ilk müzik grubu diyor işte ünlü Woodstock Festivali'nde de çok büyük bir şöhret kazanmışlardı bu şarkıda da insan ne sen yağmur dersen yağmur ama insanın verdiği ad hiçbir anlam ifade etmez bir ağaç için diye doğayı önceleyen bir yaklaşımları da var. Redwood denen ağaçlar benimle konuşuyorlar. Açıkça da söylüyorlar. Hiç insanın verdiği isimler, insan dili onlara Umurlarında bile değil ağaçların diyorlar ne kadar küçüksün ona baksan, yani barışın çığlığının yanında kendi ne kadar küçüksün ve insanın insan olduğunu ya da insan kızının çığlığı ağaca hiçbir şey ifade etmez diyor şarkıda bir bölümünü çaldık size. Ve e, devam ediyoruz. Şimdi gelelim maalesef ölümlerimize. Özellikle de Hartum'da çok vahim bir durum var. Yani cumartesi günü başladı Sudan ordusuyla. Rakip bir paramilitar grup. E, cencevil gerilaları dendiğini de sonradan hatırladım ben buna. Evet. E, yeni adı o değil. Tabii başka bir şey söylüyorlar. Evet, sanırım daha sonra zaten resmi olarak orduya katılıyorlar. Evet, hızlı destek güçleri ya da hızlı destek grupları. Yani pa paramiliter, paramiliter gruplarken işte ordu içerisine bu şekilde bu isimde alınıyorlar. Bizi gene alın diyorlar işte. Onlar da almayız diyorlar. Müthiş çatışmalar oluyor. Bu konunun en önemli orada Özellikle senin de dün de etraflı olarak söylediğin bizim de daha önce üstünde durduğumuz kadınların öncülük ettiği müthiş bir demokrasi hareketi vardı bastırıldı ama onun içinde bulunanlardan birisiyle konuşmuşlar. Demokrasi Now'da Amy Goodman konuşuyor. Marine Elnil ile bu Elnil ya da nasıl tam okunduğunu bilemedim. Ama e, ha, Hartum'da e, konuşmalar sırasında da şeyler bile e, çatışma sesleri de duyuluyor gibi. Yani kendisi en azından öyle söylüyor. Marine Enlil. Biz şu anda konuşurken e, savaş uçaklarını da duyuyoruz. Jet uçaklarını. Ve farklı binbir türlü patlama da, infilak da duyuyoruz ve ne olduğunu da tam bilemiyoruz diye durumun tam bir kaos olarak ortaya koyuyor Merih'in enliği. Evet, biraz şeyi andırıyor, 15 Temmuz'da Ankara'da yaşanan çatışmaları. Gerçekten öyle, evet. Ve Uluslararası medyada böyle askeri merkezlerde, ordu evlerinde ve ordunun karargahlarında çatışmalar olduğunu yazdıkları ve konuştukları zaman anlamıyoruz aslında. Yani Başkanlık Sarayı'nın orada ve diğer askeri binalarda bunlar tam bağlama oturtamıyoruz diyorlar. Ama oturtmak için şunu söylüyor Marine El Niil. Yani çok yakında insanların, halkın oturduğu yerlere çok yakın yerlerde oluyor. Orada bütün şehir sakinleri de yaşıyor ve bu çatışmalar bu insanların yaşadığı oturduğu binaların aralarında oluyor diyor. Bu çok ciddi bir durum. Tam bir iç savaş durumu gibi bir şey ve siviller yani halk tamamen çatışmaların arasında kalmış ve son derece etkileniyor durumdalar ve yaralanmalar ölmelerde senin de söylediğin gibi diyor marine, şey marine, Amy Goodman'a e, hesabı verilenden <gülüyor> rapor edilenden haber verilenden çok daha yüksek sayıda olmalıdır diyor birçokları kendilerini hastaneler e, rebirler arasında evleriyle yakalanmış bulundular yani sokakta yakalandılar diyor ve sokaklar hiç güvenli değil diyor ve hastaneleri ulaşamıyor insanlarda evet, ulaşamıyor ve sanıyorum Sudan halkı da bunun farkında diyor. Bu işte cencividler Sudan silahlı kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler bütün bu taraf olan üç büyük gruptan bahsediyoruz. Hepsi ateşkesten bahsediyorlardı ama yani en azından bir takım serbest geçiş, güvenli geçiş yerlerinin olacağı bir ateşkesten fakat Sudan halkı benim görebildiğim kadarıyla buna inan bunu inandırıcı bulmuyor diyor. ve ya inan, inanmamakta da haklı olduğumuz gösterildi diyor. Yani sabaha karşı 4 olduğunda yok öğleden sonra 4 olduğunda tam yani 4'te ilan edileceği belirtilmiş ateşkesin. 16'da yani şeyler çok daha fazla birdenbire patlamalar infilaklar arttı diyor ve çok daha fazla Hartun'da Hartun sakinleri çok fazla silah sesi duymaya başladılar ve insanların en büyük uğraşı birbirlerine sakın inanmayın ateşkes filan yok evlerin evinden çıkma diye dostlar birbirlerine aileler akrabalarını ve dostlarını uyardılar ve kalın korunakta kalın diyorlar Emmi güdmünde Hatta özür dilerim sizi seni böyle e, ağır bir gerilim altında konuşmak zorunda bıraktığım için diyor ve sesi de yayınlıyorlar yani e, Sud'nın eski başbakanı Abdullah Hamduk şey sesini yayınıyorlar. derhal ateşkes olmalı. aklın sesi hakim olmalı. herkes kaybedecek. Hiçbir zafer olamaz bu insanların bedenleri üzerinde demiş Abdullah Hamduk. Ve eski bir başbakan çok kısa bir zaman sürdü diyor Amy Goodman ama bu, bu çatışmayı anlamakta zorluk çekenler için Beşir'in devrildikten sonra neler olduğunu Ömer Beşir'in devrilmesinden sonra 2019 Nisan'ında geriye dönüp anlat anlatır mısın neler olduğunu diye söylüyor. Ve dün de birazcık konuştuğumuz daha önce de açık gazetelerde konuştuğumuz şeyleri anlatıyor Marine Elnil. 2019'daki halk ayaklanması... E devrim diyor kendisi. Ömer Elbeşir'i devirdi ve sonunda da son, sonunda dediğim hemen hızla da askeriye el koydu duruma. Ve dönemin siyasi güçleri özgürlük güçleri ve özgürlük ve değişim güçleri derhal askeri orduyla görüşmelere girdiler. Ama halk bu görüşmelerden çok şey oldu, rahatsız oldu çünkü kendi hayatlarını ve ruhlarını devrime vermişlerdi ve bu görüşmelerin taleplerimizi karşılamayacağından emindik biz görüşmelere müzakerelere filan girmek istememiştik zaten biz hemen e, asker işin içine girdiği zaman hemen çıkmak istedik diyor de, devrimci güçler olarak ve derhal sivil hükümete teslim edilmesini iktidarı ama buraya olmadık şeyler oldu ve bizi bu noktaya getiren görüşmeler ki mesela biraz önce sesini duyduğumuz başbakan Abdullah Hamdok'un söylediği gibi bu gibi sözleri çok hüsranla dinliyoruz. Çünkü bu geçici hükümet Sudan silahlı kuvvetlerine zaten bu gücü veren oydu diyor ve hatta Ancenkivil gerillalarına da bu hızlı, çabuk destek güçleri mi diye çevriliyordu. Nasıl çevriliyor? Evet. Diyor. Ve onlar destek da, kuvvetleri, güçleri. Destek güçleri. Onları da bütün meşrulaştırdılar. İşte bu evet, 100, 100 bin kadar askerden oluşan özel bir birlik, görece özerk Ordu içerisinde yer alan bir birlik bu. Zaten kendisi de e, röportaj sırasında söylemiş. Bu birliklerin Jangevit diyorlar ısrarlı. Muhtemelen paramiliter geçmişine e, atıfta bulunmak için. E, de, devrim Devrimin taleplerinden bir tanesi bu birliğin ortadan kaldırılmasıydı demiş. Evet şimdi onlar halbuki iktidarı tam olarak elde etmek istiyordu. Çok rüştüre edici bir durumdan hüsran için. Evet aldığından bahsediyor ve burada şimdi önemli olan yani o kadar acayip şeyler anlatıyor ki taraf değiştirenler var bu hızlı destek güçleri ya da Sudan silahlı kuvvetleri de destekleyen yabancı güçler durmadan de, taraf değiştiriyorlar şu anda Rusya şeyi destekliyormuş hızlı destek güçlerini Sudan silahlı kuvvetlerini de Mısır destekliyormuş öyle görünüyor diyor ben de tam Mısır örneğinden bahsedecektim. Sudan devrimi 2019'da e, başlamıştı. As, askeri yönetim tamam siz evlerinize gidin. E, geçiş hükümeti kuracağız. Demokrasiye geçeceğiz dediğinde tabii ki Sudan halkı pek buna inanmadı. Çünkü önlerinde LCC e, gibi bir örnek vardı. Mısır e, örneği vardı. Ama Mısır şimdi... <gülüyor> devirip, <gülüyor> hapiste <gülüyor> ölümüne yaşayan, e, yani demokratik seçilmiş bir şeyi devirip Elkoyan koyan diktatör CC'den, Abdülfettah LCC'den, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorsun. Evet yani aynı şey burada da olduğu Sudan Silahlı Kuvvetleri Mısır destekliyor. Başka oyuncular da var uluslararası. Birisi Amerika Birleşik Devletleri öteki Birleşik Arap Emirlikleri ve bütün bu antidemokratik rejimler diyor. İlginç bir şekilde bizim antidemokratik rejimimizi demokrasi karşı rejimimizi destekliyorlar diyor ve yerde yani gerçek hayatta ne olup olmadığı hiçbir önem taşımıyor onlar için diyor bu olduğu sürece ve devam ettiği sürece biz yani hava saldırıları ve diğer saldırılar altında kaldığımız sürece de böyle devam edecek diyor ve bugün şu anda ne önemli, neyin var diye soruyorsa söyleyeyim daha ateş kes diyor yani ister tekrar görüşmelere gidecek mi gitmeyecek mi şimdi onları düşünecek halde değiliz. Şu anda uluslararası medyada ve işte bir çerçeve anlaşmasına odaklanma görülüyor. Yani biz bunu duyduğumuz zaman açık söyleyelim diyor haberlerde hayatlarımızın hiçbir önemi olmadığı düşüncesine kapılıyoruz diyor. Neden biz bir anlaşmaya odaklanıyoruz bizi savaşa götüren? Ve bu aslında bu, buradaki öncelik ateşkes olmalıdır. Açık, güvenli yollar bulunmalıdır. İnsanlar bu korkunç çatışmalardan kaçabilsin. evlerine hayatlarına dönebilsin diye. Ama o konuşulmuyor. Ve yani biz Hiçbir önemi yok neyin, hangi anlaşmanın yapıldığını şu anda biz ateş altındayken insanlarımız ve hayatlarını kaybetmeden diyor. İşte bu şey, kimler bu iki büyük güç kimlerdir sorusuna dayımı girdiğinin Marine Alni diyor ki iki büyük güç işte Sudan silahlı kuvvetleri ile hızlı destek güçleri denen asıl Cençebildde denen grup diyor. İki grup var. Iki silahlı grup. Ömer Elbeşir'in rejimi de zaten bu Cencevidi. Cencevidi ya da siyah, hızlı destek güçlerini meşrulaştıran Ömer Elbeşir rejimiydi diyor. Ve geçici hükümette meşrulaştırdı. Sudan halkına sorarsanız Ömer Elbeşir'in rejiminde olup bitenlerin bir sonucudur bu. Birikimin bir sonucudur. Bu güçlerin iktidarda kalmasına, silahlarını korumalarına ve meşru bir Sudan'da meşru bir birim olmaya devam etmeleri diyor. Halbuki Sudan halkı sokaklarda ordu kışlasına. Ordu kışlasına diye dün de senin de sözün ettin sloganlarla gidiyordu. Cengizvidin tamamen ilga edilmesini yok yani şey ilga edilmesini evet istiyorlardı. Bir de şey sorusunu soruyor Emigden. Eee Beşire karşı, Merel Beşire karşı büyük isyan aslında kadınların başını çektiği bir şeydi. Şimdi ne olmasını talep ediyorsunuz diyorlar. Ve şuradan halkın talebi bir ateşkes, iki güvenli yollar, yolların güvenli olması, gidiş gelişin ve en önemlisi de üçüncüsü buradan çıkaracak ders. Bu güçleri meşrulaştıramayız, meşhur sayamayız. Şuradan silahlı kuvvetlerinin siyaset sahnesinde olmasına izin veremeyiz. Onlar dışlarına dönmek zorundalar ve Sudan halkın, halkın hayatlarını böyle oyuncak edemeyiz ve Sudan'da yaşayan sivillerin hayatını paralayamayız diyor. Ve çok önemli. Hiçbir yardımda görmediklerini söylüyor uluslararası birimden. Yani tamamen böyle bir tahmin oyunu yürütmekteyiz. Kendimi, kendi başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. Ne hükümetin bildirilerine, ne de uluslararası alemden gelen çağrılara da pek inanmıyoruz. Çünkü zaten defalarca, defalarca yalan, yalan çıktı bunlar diyor. Evet yani Josep Borrell'in de Hosep Borrell'in de Birleşmiş Avrupa Birliği dışişler ve Güvenlik Politikası'nın yüksek temsilcisi bizzat açıkladığı dün Sudan'daki Avrupa Birliği Büyükelçisi'nin kendi konutunda saldırıya uğradığını söyledi. Artık uluslararası hukuk düzeni namına ne varsa onun da ayaklar altına alındığını bundan daha iyi gösteren bir olay olabilir mi? Bir de kimin tarafından saldırı olduğu da belli değil. Evet yani saldırıya uğrayan bürokratın adını bile söylemiyor ama yani herkesin bildiği gibi Avrupa Birliği'nin Sudan'daki Büyükelçisi İrlandalı diplomat Aydın Ohara saldırı nasıl gerçekleşiyor o konuda da bir bilgi vermemiş Josep Borel bir Avrupa Birliği sözcüsü Büyükelçisi'nin durumu iyi demiş. Yani <gülüyor> Twitter'dan paylaşım yapan Josep Borrel de demiş ki diplomatik binaların ve görevlilerin korunması Sudanlı yetkililerin sorumluluğundadır. Bu olay Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesinin bariz şekilde ihlalidir diyor. Ama artık ihlal edilmedik herhangi bir uluslararası kural, ulusal veya uluslararası kural kaldı mı bilmiyorum yani. Durum saldırıya rağmen de başkent Hartum'dan çekinme yönünde bir karar almadıklarını eklemiş Avrupa Birliği sözcüsü Nabil Masrali. Ajans France Presse konuşmuş. BBC'den Antoinette Antoinette Radford'un haberinden görebiliyoruz. Maalesef bu hızlı destek kuvvetleri mensupları arasında Orduyla süren çatışmalarda Türkiye vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin ölmüş. Değil mi? Evet. Yani. Onda evine roket isabet etmiş. 2 yaşındaki kız yani Türkiye Halt'ın büyük artışı de Ramazan ayının evet. sembolize ettiği birlik denetliğine ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir döneme işteyiz. Mevcut sıkıntıların hepsini Allah'ın izniyle bu dayanışma ruhuyla atlatacağız demiş. Çok inandırıcı gelmedi bana ama bilmiyorum sen ne diyorsun. İhtiyacı olanın yardımına koşacak ekmeği suyu yemeği biten komşumuza destek olacağız demiş. Ama Türkiye vatandaşı Kubilay Dadük'ün iki yaşındaki kızı elinin ölümüne engel olunamamış tahliyede olunamaz bu durumda diyor. Şeyi doğruluyor yani biraz önce demokrasi arada bu sabah da yayınladığımız Marine el söylediklerini doğruluyor aslında. Çünkü sokakta güvenlik yok yani. Yol güvenliği yok. Dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler Sudan özel temsilcisi Falker Partisi'nin çatışmalarda ölü sayısının 185 yaralı sayısının ise 1800'e çıktığını 3 günden bahsediyoruz yani yani günde ne kadar insan ölüp yaralandığını hemen kolaylıkla hesap edebiliriz çok ağır yani bir durumdan bahsediyoruz öte yandan en az 70 ölümün de Suriye'den geldiği haberi var değil mi Daesh evet onlar da çöllerde mantar toplayanlara Evet. saldırıyorlardı uzun zamandan beri ölü sayısı sanırım oldukça artmış evet en az 70 ölüm diyor Biyanet'in haberinde evet. ve pazar ve pazar sadece 2 günde Suriye'nin kuzey ve kuzey doğusunda meydana gelen çatışmalarda bunlar da <gülüyor> hafta sonu eğlenceleri olsa gerek Türk tırnak içinde kullandım Türk Silahlı Kuvvetleri 10 demokratik Suriye güçleri DSG mensubunu Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ komutanında dahil yani DAEŞ yalnız militanlar değil iki militanını ve bir de komutanını öldürdüğünü söylemiş SENTCOM muhtemelen bir DAEŞ liderini öldürdük demiş Amerika Birleşik Devletleri Merkez komutanı. saldırılar planlandığından kuşkulandıkları Suriye'de konuştuğu bir Daesh liderine yönelik helikopterle yani harekat düzenledik diyorlar. Daesh yerine yeni ide kısaltması kullanmış. İslam devleti demek herhalde. Ne demek bilmiyorum. Baskının muhtemelen hedeflenen kişinin ölümüyle sonuçlandığını başka iki silahlı kişinin de öldürüldüğünü bildirmiş. Ama öldürülenlerin kimlikleriyle ilgili bilgi vermemiş. Hiçbir sivil veya Amerikan askeri yaralanmadı demiş. Öte yandan Akar'da Milli Savunma Bakanı Rusya Akar'da pazartesi e, basın açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde iki askeri üsse yapılan ve dört Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun yaralandığı saldırıya yönelik misillemede on terörist etkisiz hale getirildiğini açıklamış teröristin. Yani bu etkisiz hale getirmek, öldürmek ya da yaralamak anlamına mı geliyor bilmiyorum. Yakalamak. Yakalamak evet o net bir şey değil evet. ama Milli Savunma Bakanı PKK-YPG'nin Dalı ve Fırat kalkının bölgelerindeki üç bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği havan saldırısında yer alan 4 askerin Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurmuş ee, öte yandan da Suriye İnsan Hakları gözlemevi Evi var sık sık atıf yapıyoruz onu da s diye kısaltılıyor onun açıklamasına göre de DAEŞ militanları Amerikan saldırısından bir gün önce en az 36 mantar toplayıcısını biz dün 28 vermiştik galiba sayıyı artmış o da ve 5 çobanla 17 Suriye askerini öldürmüşlerdi. Bayağı katliam ceryani diyor ortalık yerde. SENTCOM operasyonu da işte burada devam ediyor etmiş. Sonuçta DAEŞ militanları Türkiye denetimindeki gruplara sığınıyor demiş. Önemli bir açıklama yalnız bu. S.O.H.R. sözcüsü Rah Rami Rahman, cihadilerin 2019 Mart'ında Suriye'de kontrol ettikleri son mev mevzilerden de püskürtüldükten sonra Kuzey ve Kuzeybatı Suriye'deki Türkiye kontrolündeki gruplara katıldığını söylemiş. Nisan başında da Amerikan ordusu SENTCOM'un Türkiye ve Avrupa'daki saldırıların planlayıcısı olduğunu iddia ettiği komutanlarından DAEŞ'in Halid Eyd Ahmet El Ceburi'nin de öldürüldüğü bir saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Operasyonları sürdürüyor diyor SENTCOM Genel Komutanı Michael Kurilla DAEŞ bölgede Orta Doğu'nun dışına taşma arzusunda diye bölge ölümcül olaylar var orada da. Evet. Dünyanın en ilginç haber, tuhaf haberlerinden biri de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Bir şaka mı? Ciddi mi sen karar ver? BBC'de e, bu sabah iki saat kadar önce gelen bir haberde Chloe Kim imzalı BBC News'dan e, Amerika'daki Tennessee Ulusal Hava Muhafızları'nda görevli bir asker Renta Hitman katil kiralığı diye bir siteye internet sitesine hiciv amacıyla kurulmuş ama o ciddi bir iş başvurusu yapmış ve yakalanmış 21 yaşındaki Josiah Ernesto Garcia herhalde Latinex, Latin kökenli ailesine bakabilmek için paraya ihtiyaç duyduğunu bu yüzden kiralı katilliğe başvurduğunu söylemiş günün sözü de göndermiş mi göndermiş <gülüyor> <gülüyor> nerelerde? Nerelerde mesela görev yapmışlar Afganistan, Irak Askeri tecrübesi ve tüfek kullanım yeteneklerini öne çıkarmış <gülüyor> <gülüyor> Ya bu hakikaten Ordu'ya 2021 Temmuz'unda katılmış Siteye başvurusundan cevap alamayınca Tekrar iletişime geçmiş Garcia Bunun üzerine sitede durumu aman FBI'ye haber vermiş aman ciddi aldı biri demiş ve FBI bir direktifleri doğrultusunda yanıtlar yazmaya başlamış Sahte, yani yapay zeka değil bu sefer FBI yazmış yanıtları ve devamı da çok ilginç Günün en gün, hiç haber yok gününde okuyoruz bunları <gülüyor> FBI'ye göre Garcia bir gizli ajanın 5000 dolar karşılığında birini öldürme teklifi kabul etmiş? Ooh, bir de. <gülüyor> Ve niye kabul etmiş? Çünkü yakında çocuğum doğacak, ona bakmak için yapacağım demiş. <gülüyor> yakında doğacak çocuğum için birini öldür öldüreceğim demiş. Para için. Yani bence bütün haberlerin özünü bu. Hiç haber yok diyebiliriz. Bunun dışında haber yok diyebiliriz aslında. Daha sonra bir ajan kendisiyle parkta buluşmuş ve işte bak şunu öldüreceksin diye bir yer, yer aldığını söylediği bir paketle birlikte ödemenin ilk taksitini vermiş. 2500 dolar. <gülüyor> Ucuzmuş da valla. 5000'e evet. Tennessee savcılığın baş, basın açıklamasına göre şartlarda anlaşma olduktan sonra Garcia cesedinin fotoğrafına ihtiyaç duyup duymayacaklarını sormuş. Yani tanıtlamak için fotoğrafta yollayayım mı demiş ondan sonra tutuklanmış ve evinde arama yapılmış kollu kuvvetleri evde yarı otomatik bir silah da bulmuş hüküm giymesi durumunda 10 yıla kadar hapis yatabilir diyor nasıl buldun haberi Ya inanılmaz gerçekten, <gülüyor> gerçekten. Ev, evinde hani çocuğu falan demişti e, e, o var mı bilmiyoruz o, o detay yok Belki çocuğu da silahla oynan mehtarıydı o sırada. Daha, ama doğmamıştı. Ana rahminde oynayamaz ama daha. Yarı otomatik silahla değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki ara verelim şimdi. Devam edeceğiz. Bu hakikaten günün haberi niteliğini haiz özellikler taşıyor be. Şimdi bir ara vereceğiz. Hayat sanatı taklit ediyor. Ya da sanatı taklit eden hayatı taklit eden sanat diyebiliriz. İlginç bir durum. Şimdi Ahmet İnsel yok bugün. Bir, bir aradan sonra devam edeceğiz. Açık gazete. Evet Açık Radyo'dasınız. 95.0 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazetesi onun devam ediyor. Biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi Ahmet İnsel yok bugün. Onun yerine biz devam ediyoruz ve bir şarkı çaldık size. Ne çaldık? Evet kardeş türkülerden bu kadar parayı sana kim verdi şarkısı cuma günü yayınlandı bir klip eşliğinde. Ee, Boğaziçi Güzel Sanatlar Topluluğu'nun yaptığı kayıtlardan bir tanesiydi. Sözler Aşık Ruhsati'ye ait. Aşık Ruhsati 1835 yılında doğan aşıklardan bir tanesi. E, i̇lginç bir şekilde sas çalamayan bir <gülüyor> aşıkmış aslında ama özellikle hiciv e, tarzında yazdığı şiirleriyle e, biliniyor. Bu şarkıda da fark etmişsinizdir. E, zaten beri gel beri gel gözümün nuru bu kadar parayı sana kim verdi e, diyor. Daha çok kendi de olsa her dönemin zenginlerine der sahiplerine de e, yönelmiş bir Taşlama diyebiliriz herhalde bazı fukaraya bulma kusuru yani e, yoksullarda bulma kusuru mestik kundurayı sana kim verdi e, diyor torba torba mecidiyen var mıydı bu kadar parayı sana kim verdi demiş. Kuş tüyü döşekte yattın uzandın günde yüz bin türlü giydin özendin aferin aklına sen mi kazandın bütün bu tarlayı sana kim verdi diyor. Tabi o dönemler tarla en büyük zenginlik kaynaklarından bir tanesi şarkının en son kısmı da oldukça güzel dinle ruhsatiyi ne diyem sana sana bir öğüttür sanmak içene çalışmayla verse verirdi bana bu köşkü sarayı sana kim verdi diyor aşk ruhsatiyi. Evet, e, harika bir şarkı. Gerçekten çok geride kalmış ama hiç böyle şeyler artık olmuyor. <gülüyor> artık, artık, yok, evet. Evet. Artık, çalış, artık çalışmayla veriliyor zenginlik. Demo, demode olmuş. Evet, şimdi biraz da Türkiye'den bahsedelim. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gece Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor diyor. Kürtler başlıklı bir video yayınlamış. Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici demiş. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? diye soruyor ve şöyle devam etmiş konuşmasına sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın kardeşlik hukukumuzu kesinlikle unutmayın Türk ile Kürdü kardeş yapan kader var kader bizi bir araya getirdi diye konuşuyor videoda oldukça şey güncel bir açıklama yapmış ve devam ediyor. Yalnız seçim kampanyası değil, özellikle de ülkenin içinde bulunduğu gergin ortamın içinde böyle açıklamaların yer bulduğu bir ortam var. Aynı şekilde bir de eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin HDP ile ilgili PKK'lılarla anlaşma yapmam şeklindeki sözleri için bir tepki mesajı vermiş. ve Diyor ki siyaset ilkeler üzerinden yapılmayınca bu tür savrulmalar normaldir. Kendisine bu sözleri yakıştıramıyor. Muharrem Hoca çok ayıb ediyor. Bu yakışıksız sözler. Seçimden sonra da üstüne yapışıp kalacak. 3-5 oy uğruna milyonlarca HDP'liyi aşağılamaya, incitmeye kimsenin hakkı yok demiş. Gerçek gündemin e, sorularını cevaplamış Demirtaş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar katil, bunlar terörist sözlerinde hatırlatmışlar. Bunlar da beni zerrece üzmüyor, gül gülüp geçiyorum demiş. Sandıkta halk herkesin notunu verince ne olduğunu göreceğiz. O sözler Kürtlerde daha fazla kenetlenmeye yol açar. Başkaca, başka da bir etki yaratmaz diye konuşmuş. Seçim tahmini konusunda da bir soruya. Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda muhalefet kazanır. Parlamentoda da çoğunluğu alır diye yanıt vermiş ve şöyle devam etmiş Demirtaş. Yargıyı siyasetin baskısı, kontrolü, Etkisinden çıkarmak bile ilk etapta rahatlat, rahatlamaya yol açar. Rahatlatmaya yol açar, evet doğru söylemişim. Sonrasında uzun vadeli bir demokratik dönüşüm programına ihtiyaç var. Bunca yıkımın enkazı öyle 3-5 günde temizlenemez. Önce Erdoğan rejimi sandığa gömülecek, sonrasında yapacak çok iş var demiş. Böyle de bir Türkiye'deki seçim satım ayından bildirdiğimiz birkaç... Haber de, e, da... Dün de Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı gazeteci Hasan Cemal Kürt sorunun üzerine bir e, söyleşi yapmış T24'te yer alıyordu O da diyor ki Türkiye'de Kürt meselesi çözüm rayına oturmadan hiçbir şey yapılamaz bugüne kadar da bunu gördük ne demokrasi ne hukuk devleti ne kalkınma ne ekonomik istikrar Hiçbir şey yapılamaz. Birinci öncelikli sorun çözülmesi ya da çözüm rayına oturtulması gereken sorun Kürt sorunu. Bunun için kolları savamak lazım. Yeni dönemde çok daha yakınlaşıyoruz buna diye bir açıklama yapmış. Evet Kürt sorunu konusunda e, Türkiye'de basında medyada en e, erken bu konuya derinlemesine değinen kitap yazanlardan da birisi Hasan Cemal tabi çok tecrübeli bir gazeteci. Onun, özellikle de Diyarbakır e, hapishanesinde geçen korkunç işkencelerle dolu olayları da hikaye eden Bizzat yaşayanların ağzından hikaye eden kitaplarıyla çok yankı yaratmıştı Zaten herkesin bilmese de tahmin edebildiği şeyleri birinci e, derecede daha, bu konunun içinde olan muhatabı olan kişilerin ağzından yazmıştı o yüzden Hasan Cemal'in bu konudaki söylediklerine dikkat etmekte yarar olabilir. Gerçekten önemli bir çıkış. Aynı şey Cengiz Çandar da kendisiyle yapılan bir başka mülakatta da söylemdi Yani Kürt sorunuyla çözüm getirilmeden bir şey yapılamayacağını ve İslam'la bu şeyin bağdaş mıacağını da e, net olarak söyledi Cengiz Candar da bu etnik düşmanlığın vesaire. E, Selahattin Demirtaş ayrıca Edirnefe cezaevinden kaleme aldığı bir başka yazda da dikende e, bu Türkiye İşçi partisi ve diğer sosyalist güçler hem bizim ittifakımız hem dostlarımız hem de yoldaşlarımızdır. Hiçbiri, hiçbirini kendimiz dışında karşıtımız olarak görmeyiz, göremeyiz. Mücadele ortaklığını şimdi de gelecekte de sürdüreceğiz hayallerimizi. Dar çıkar hesaplarına kurban edecek değiliz. Esas olan yoldaşlıktır. Görüşünü dikene yazmış. Yıllardır kütlere yaşatılmayan hiçbir acı, baskı, zulüm kalmadı diyor. Bizse direndik. Canımızla, ruhumuzla, dişimizle, tırnağımızla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle direndik. Burada mağdur edebiyatı pazarlayacak değilim. Çünkü tek bir an bile of çekmedik. Ah demedik. Mağdur gibi değil, mağrur olarak durduk. Gururlu yani. Bedel ödedik ama bize bunları yapanlara bedel de ödettik. Bizi siyaseten tasfiye etmeyi hedefleyenleri tasfiye edilme aşamasına getirdik. Aşkım. Dediği İstanbul'da dahil tüm önemli koltukları altından çektik. Şimdi tek bir koltuğu kaldı. Onun da altından çekmemize az kaldı diyor. Ve HDP'ye yönelen orantısız saldırıların amacı işte bu umudu kırmak dağıtmaktır. Çok kültürlü, çoğulcu, demokratik bir toplumu Tabandan inşa etme çabalarımız baltalanmaya çalışıldı. Emekten, kadından, doğadan yana yeni bir yaşam hayali elimizden alınmak istendi. Şimdi gelinen aşamada bunu tam olarak başaramadıklarını görüyor, öfkeleniyor ve panikliyorlar. Erdoğan rejiminin gerçek kabusu budur. Yani bizim hayallerimiz Erdoğan için kabustur demiş ve evet ben doğal olarak Yeşil Pol Sol Parti'yi destekliyorum ve onun için çalışacağım ancak tip ve diğer sosyalist güçler hem bizim ittifakımız hem dostlarımız hem de yoldaşlarımızdır demiş hiçbirini kendimizin dışında karşılığımız olarak görmeyiz göremeyiz mücadele ortaklığını şimdi de gelecekte de sürdüreceğiz hayallerimizi dar çıkar hesaplarına <gülüyor> kurban edecek değiliz esas olan yoldaşlıktır diye tekrarlamış evet nasıl devam edelim e, dün biraz vermiştiniz e, bu Hatay'daki havalimanından uçuşların 17 Mayıs'a kadar yani seçimlerden 3 gün sonrasına kadar e, durdurulmuş olması gibi tuhaf bir e, haber vardı ama için daha da tuhafı Hatay'dan e, başka şehirlere gid e, uçuşlar serbest <gülüyor> fakat Hataya e, başka şehirlerden hataya gelen uçuşlar e, durdurulmuştu şimdi de deme de fırsatı bulmuştuk evet. azıcık çok açıklanması çok güç hatta imkansız bir durum. Yani. Evet gü güya havalimanındaki sıkışıklığı e, azaltmak için böyle bir e, tedbir bulmuşlar. Ama nedense yarı yarıya azaltmamışlar. Tek tarafı sadece Hatay'a gidişleri durdurmuşlar. Dün CHP... de zemin, zeminde de bir problem olduğundan bahsediliyordu. Ama zeminde bir problem olursa çökme ya da herhangi bir ihtimal çatlama vesaire o zaman da gidiş geliş için park olamaz diye düşünmüştük ama daha çok yapılan açıklama dikende yer alıyordu. Eee Hataylı Havalimanı'na ticari yolcu uçaklarının tam dolulukta inmesinin risk teşkil edeceğini belirtmiş Diken'in ulaştığı Türk Hava Yolları yetkilileri. Dolayısıyla elimizdeki tek açıklama bu. Öyle havalimanında bir sorun olduğu değil. Nedense ticari yolcu uçaklarındaki doluluğun risk teşkil edileceği söylenmiş. Ama bu biraz belki de bununla ilişkilendirebileceğiniz bir başka haber. Dün Cumhuriyet'te yer aldığı CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur 300 bin Hataylı'nın oy kullanmak için kente geri döneceğini e, söylemiş. Millet İttifakı o, gereken o, o, olanakları sağlamaya çalışıyor diyor ama önemli bir şey e, söylemiş oy kullanacakların en az 10 gün önceden gelmesini. İstiyoruz diyor çünkü e, yaşanacak trafik yoğunluğu sebebiyle bir de kentin tabii tamamen yıkılmış olmasından e, dolayı e, ciddi zorluklar yaşanabilir e, de, demiş kendisi. Evet, ilginç yani takip edip öğrenmemiz gerekecek bazı yeni bilgileri de. Öyle de ayrıntılarına girebileceğiz işin herhalde. Bu arada evet. bir şey, bir şey, ha, ne dedim pardon. Ee, bir söyleşi Cumhuriyet söyleşisinde bölgedeki sorunları da e, biraz aktarmış. 67. gündeyiz diyor. Hala insanlar çadır diye beni arıyor. Seyyar tuvalet yok hala e, demiş. Gece 100-200 metre yürüyorsunuz tuvalet ihtiyacınız için. E, dün Kırıkan'daydım. Orada 500-600 kişiye 3-4 tuvalet düşüyordu e, demiş. Hatay UNESCO tarafından ilan edilen dünyanın 26 gastronomi kentinden biriydi. Hatay'ın ruhunun sönmesine izin veremeyiz e, diyor. E, dün yine e, deprem bölgesiyle ilgili bir başka haber vardı. CHP hatta yine bir başka Hatay milletvekili Suzan Şahin önemli bir açıklama yapmış. O da diyor ki. 72 konteyner kentin, bütün Hatay'da 72 konteyner kent varmış hala iki ay geçmesine rağmen. Ama bunların da 62'sini bağışçılar yapmış. Bu da çok ilginç bir haberdi. Bu son derece çarpıcı, etkileyici bir haber. gerçekten Her sende... şeyi yaptık diyordu çünkü hükümet. Her şeyi yapmak bir yana %80'li falan bağışçılardan yapılmış. Konteyner kent. Yani bu... Doğru olmaması için bir sebep görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hatta milletvekili Suzan Şahin'in söylediklerinin ama yani AFAD'ın vatandaşların yaptığı yardımlara isim yazma çabasına girdiğini söylemiş. Önce çadır yoktu. Hayırseverler bir şekilde yemek verdi çadır verdi. Şimdi sırayla AFAD bunların hepsini sahiplenmeye çalışıyor demiş. Ve Halk Televizyonu'nda Halk TV'de İsmail Küçükaya'nın sunmuş olduğu yeni bir sabah programına konuk olmuş. İki ay geçti ama hala büyük bir yemek ve hijyen sıkıntısı var. 2 öğün yiyor insanlar ve bu öğünlerin yeterli besin değerleri de taşımıyor demiş bu öğünler. Afad'ın verdiği yemekler dengeli beslenmeye uygun değil demiş. Ee, ya mesela mühnün birinde münlün pirinç pilavı sütlaç bir diğerinde pirinç pilavı patates kabak havuç çadırlar aynı yemeği yemiyor çünkü farklı insanlar götürüyor. Eşit bir menü yok. E, dengeli beslenme uzun uygun değil. Çocuklar çok sorun yaşıyor. Mesela meyve unutuldu. Meyve yok artık. Kahvaltı zaten hiç yok demiş. Yüz kişiye de bir tuvalet düşüyor. Bu, bu da çarpıcı bir rakam oran değil mi? Yüz evet. kişiye bir tuvalet. Hem çadır hem konteyner memleketime uygun değil. Bir an önce yaşam alanları olması lazım. Böcek, hijyen, sağlık, hastalık, bit, ucuz, isel gibi şeyler zaten var. Hala tuvalet ve duşlarda yetersiz demiş. Toki ihtiyacın sadece %30'unu %30 ev yapımı planlıyor demiş. Sadece Hatay'da 203 bin civarında ev yapılması gerekiyormuş. Böyle bir durum var. Evet, Kürt sorunundan, demokrasi sorunundan, bu deprem bölgesinde bitmeyen sorunlardan bahsetmişken, dikende bir kulis e, haberi yer aldı. Kılıçdaroğlu'na iş insanlarından tepki varmış. Bütün bunlar e, bazı iş insanları tarafından e, herhalde önemsiz görünüyor. Kapalı toplantılarda Kılıçdaroğlu iş insanlarını sakinleştirmeye çalışıyormuş. Neden diyecek olursanız, Beşli Çetene, e, bu kayıp olan 489 milyar dolara... E, bulacağını 418 pardon e, milyar doları e, bulacağını veya alacağını onlardan Beşri Çeteden söylüyordu. İş insanlarını korkutmuş e, bunlar. El mi koyacaksınız yani sermayeye <gülüyor> diye e, ne derler e, kasap et derdinde diyorlar değil mi böyle e, durumlarda. E, bunun üzerine kılıçlar oldu iş çevrelerini sakinleştirmeye çalışıyor. E, Çalışıyormuş. Çıkışım siz namuslu iş, iş insanları ile ilgili değil demek e, durumunda kalmış. Evet çarpıcı başka e, bir takım kulis niteliği taşıyan haberler de var. Gene dikenden bir tane girelim hemen. E, Kıbrıslı Türk muhalif gazetecilere Türkiye duvarı diye bir, ilginç bir haber var. Yani, bayağı tarafkirli içeren. Türkiye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı gazetecilere... Bir yenisi eklendi diyor. Bu 5. Kıbrıslı Türk gazeteci oluyormuş. Son 2 yılda Türkiye'ye girişine izin verilmeyen. Kıbrıs Türk Türk Türk kalacaktır değil miydi? Öyle değil mi ya? Anlamadım ben nasıl oluyor. Yani e, Kıbr İstanbul doğumlu Kıbrıslı Türk gazeteci Ulaş Barış. N82 kodu sen biliyor musun bunu bilmiyorum ben. Gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmamış. Gazetecilerin yanı sıra Kıbrıs'ta eski Türk parlamenterler bazı siyasi parti yetkilileri de giriş yasa nedeniyle geri gönderilmiş. N82 ya da G82 kodları gerekçe sunuluyormuş. Girişe ön izne bağlı yabancı demek. Falan. Yabancı. Ha. Giriş yasağı bulunan kimi yabancıların da N82 gene. Kimi yabancıların ülkeye kabulü ön izne bağlıymış. Öbürü de G82'de Milli güvenlik alemine faaliyette bulunduğu belirtiliyor filan. Yani yasaklı listesi çok uzun. İlk mağdursa, Zekiburs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı iken Mustafa Akıncı'nın iletişim koordinatörlüğünü koordinatörliğini yapan Ali Bizden de Sabiha Gökçen Hava Limanında G82 koduyla Kendisine 5 yıllık giriş yasa kondunun söylendiğini açıklamış. İzin verilmeyen isimlerden bazıları da Türkiye'de hukuk mücadelesi başlatmışlar. Henüz sonuçlanmış bir davada yok ama bayağı ilginç yani. 6 Temmuz'da 2021'de Ali bizden. 11 Temmuz'da Doktor Ahmet Cavit An araştırmacı yazar doktor. 10 Ekim 21'de Ali Kişmir gazeteci. Sen basın sendikacı, gazeteci, basın sen başkanı, Doktor Okan Dağlı, eski parlamenter, doktor, barış aktivisti, 22'de, Haziran, Şubat 22'de bunlar, ve Temmuz 22'de, Aysu Basri Akter, BRT eski müdürü, Münir Rahvancıoğlu, 22'de, 27 Eylül'de, kamu görevlisi, bağımsız Yolu Genel Sekreter Yardımcısı 17 Kasım'da Başaran Düzgün Gazeteci 22'de 20 Mayıs 22'de Can Sözer Müzisyen Türkiye'ye giriş yasa 15 Nisan 2023'te de son olarak sözün ettiğimiz gazeteci Ulaş Barış. Oldukça ciddi bir sansür ve şey durumu gibi gözüküyor yasaklama durumu gibi gözüküyor. Evet dün bir gözüme çarpan ilginç bir haber vardı. Hürriyette yer aldı bu aslında. E, Burdur'un 9 kadın adaylı imtihanı diye e, başlık atmışlar. E, fakat içeriğinde şöyle ilginç bir bilgi var. Benim hiç e, bilmediğim bir bilgiydi. 1934'te kadınlara seçilme e, hakkı verildiğinden beri hiç kadın milletvekili çıkarmayan meğer 20 il varmış. E, Türkiye'de bunlardan bir tanesi de Burdur'muş. Bu seçimlerde 9 kadın aday birden yer alacakmış Tabii ciddi bir kısmı üst sıralardan değil seçilme imkanları yok ama 9 kadın aday varmış diğer iller bu 20 yani 89 yıldır hiç kadınla temsil edilmemiş olan mecliste hiç kadın milletvekili bulundurmamış olan iller kırklareli karabük sinop Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Burdur olmuş. Evet, çarpıcı. İlginç. <gülüyor> Bunların arasında neredeyse hiçbiri Kürt illerinden değil bu arada. Genelde öyle e, itham edilir ya e, doğu coğrafyası. Ama daha çok Karadeniz, İç Anadolu civarında, hiç kadın milletvekili çıkarmayanlar. Evet, yani bir de şeyden bahsetmek gerekiyordu ama e, bulamadım haberi. 1070 bir akademisyenin bir girişimi bu şeyde de e, İstanbul'da da yapılacak olan... Kanal İstanbul projesinde de bir kişi olacaklarmış galiba. Daha önce her şeyde bir kişi olmuşlar zaten, bütün durumlarda. E, evet. Sinop, da... Sinop'taki nükleer e, santral ve Kadıköy'deki AVM projelerinde yer alan bilir kişiler şimdi de Kanal İstanbul'daki e, Kanal İstanbul'un bilir kişisi e, olacakmış. Onlar aynı zamanda 1071 akademisyen listesi içerisinde de yer alıyorlar. Yani hükümete destek verip. Kamuoyunda öğrencilere, eylemlere giden öğrencileri tehditte e, bulunan e, iktidarı yakın diye geçen e, akademisyenler. Bin, zaten 1071 biliyorsunuz Malazgirt'e bir mi tam Aa, o sayıda durmuyor. Öğrencileri 1071 değil yani. <gülüyor> Orayı evet, bunların bir kısmının imzası sahte çıkmıştı. Tuğba Tekeren kitabında vardı onlarda. Evet onları da verirken Kendilerinden habersiz olarak isimleri geçiriliyor imzalamamışlar yani öyle mi Kendine. Evet, bir, bir, bir kısmı öyle 1071'i buldurmak için böyle rektörler isim yazmış yani denk getirmeye çalışmışlar Yeşil Gazete'den haberi Sinop nükleer e, güç santrali ve Kadıköy AVM projelerinde yer alan bilirkişiler şimdi de Kanal İstanbul'da e, başlıklı haber evet bu e, bir sahte habere benziyor ben inandırıcı <gülüyor> bulmadım bunu peki o zaman burada bitirelim ve ara verelim sonra açık e, iklim için programında buluşacağız bir, bir yarım saat şimdi açık bilinç var ondan sonra görüşürüz açık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 Ee, inme önlenmesi alanında yaptığı çalışmalar e, ile dünya çapında tanınan bu alanın öncülerinden birisi e, Dr. Gürol. Kendisiyle biz aynı zamanda lise zamanlarından da komşuymuşuz. Çünkü Saint-Joseph e, Fransız Erkek Lisesi'nden mezun olmuş. Ben de her fırsatta söylüyorum Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, onun komşusu e, olan liseden e, mezunum.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 Amerika'da %87 gibidir. Bütün ilmelerin %87'si gibidir. Asya'da yüksek tansiyonu hala ciddi bir problem. Özellikle Çin gibi, Tayvan gibi, Japonya gibi yerlerde. Bu çok daha düşük. %75 çünkü. Oralarda beyin kanaması çok daha fazla. Türkiye'de yakın tarih veriler. Ben Türkiye'den ayrıldığım dönemde bizim hastanedeki veri bankasında sanıyorum %85 gibiydi. iskemik ilmeği yani bu tıkayıcı ilmeler.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 Ee, ve de kapilerlerde, e, çok daha e, ince damarlarda da e, bu oksijen, e, karbondioksit alışverişinin sağlanması lazım. Eğer bir damar çatlarsa, damar duvarındaki bir incelme zayıflamadan kaynaklanarak bir damar çatlarsa eğer, beyninde bir kanama ortaya çıkıyor. Tabii bu adeta beyin içinde bir bomba etkisi yaratıyor. E, bu beyin kanamaları, işte biraz önce söylediğimizin, Diğer tarafı yani Amerika'da %13 gibi, Türkiye'de %15 gibi, Asya'da biraz daha %25 hatta %30'a kadar gözüküyor bütün ilmeler içerisinde. Ve beyin kanamaları özellikle yüksek tansiyonla ortaya çıkabilen patolojiler çok daha öldürücü, tıkayıcı ilmelerde yani infarklarda ölüm oranı %10-12 arasındayken tabanla baktığınızda beyin kanamalarında bu oran %25-50 arasında.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 o daralma o kadar artıyor ki artık cevap veremez hale geliyor beynin belli alanlarındaki gereksinime. O zaman tabii bizim hepimizin ilkokuldan beri bildiği işte beyin dört dakika kansız kalırsa şöyle olur böyle olur. Bunlar tabii çok genellemeler ama çok doğru tarafı da var, doğruluk payı da var. Kan, yeterince kanlanmayan alan infark geçiriyor yani ölüyor. Geri dönüşümsüz şekilde o, o bölgedeki beyin dokuları, beyin dokusu kaybediliyor. Ee, bu bu bir, e, bir mekanizma. İkinci ve belki daha sık olan mekanizma kalpten e, kalkan bir pırtının gidip beyinde e, bir damarı tıkaması. Çok sık gözüken bir şey bu. E, Atriyal fibrilasyon neden çok düzensiz bir kalp atımı var. Bunu e, biraz e, belki bahsederiz ama...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 e, e, beyin infarktları ve beyin kanamalarının önemli nedenlerinden. Şimdi, e... Bu noktada pardon bir de şey var ya yani bu biraz önce sözünü de ettin <gülüyor> yani beslenme e, yaşama biçimiyle e, ilişkisi üzerinde birazcık daha ayrıntı verebilir misin? Yani özellikle mesela bu enfarktları ve beyin kanamalarını artırıcı bazı beslenme e, malzemesi diyeyim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 Alkolle ilgili de enteresan bir hadise var. Alkol böyle eskiden işte erkeklerde günde iki, kadınlarda günde bir bardağa kadar hiçbir sorun yok diyebilirdik. Şimdi özellikle atrial fibrilasyon için alkolün yani haftada üç bardaktan fazlasının ciddi bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. Atrial fibrilasyonu olan insanlarda da bu özellikle son 4-5 senedeki çalışmaların net gösterdiği bir şey. Eğer bir insanda atrial fibrilasyon varsa güvenli bir alkol alma sınırı yok.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 E, kalp doktorlarının, beyin damar hastalıkları, üst hissatlıların veya bu uzmanların beraber çalışması çok büyük önem taşıyor. E, bazen ilaç seçimlerinde de birbirlerine e, yardımcı olabiliyor hastanın menfaati için. E, fakat bunun dışında e, daha ileri e, bir takım tedaviler var. Mesela e, bazı insan, yani toplumun %25'inde kalpte orta hatta bir delik kalıyor e, doğumdan sonra.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 Kademli konuşmacılarından biliyorsunuz Edip Gürol'un İstanbul'daki tıp eğitimi sırasında e, başlayan arkadaşlıkları e, halen de devam ediyor. Beni e, Doktor Edip Gürol'la tanıştıran da Hakan Gürüt'tür kendisine de buradan teşekkür edelim bir selam gönderelim. Beni de Böyle... zaten ben de bir selam göndereyim. Evet. O zaman ben de göndereyim. Hadi bakalım. <gülüyor> Peki bu şekilde açık bilinci tamamlamış oluyoruz bu hafta. Bugün nörokardiyolojiden ve beynin damar sistemindeki bozukluklardan konuştuk. Harvard Fakültesi'nde e, nöroloji bölümünde e, öğretim üyesi olan Doktor Edip Gürol anlattı. Çok teşekkür ederiz Edip. Çok çok teşekkürler. Ben de aynı şekilde Hakan'a çok selamlarımı iletiyorum buradan. Peki görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşça görüşmek güzel. üzere. Açık bilinç. Güven güzel dereyle, bilin ve felsefe sohbetleri. şekilde de Açık Gazeteyi bugün bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griçku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.